Bir Yaşam Dili şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Sıpatar. Bu programı Canan İrtem'le birlikte sunuyoruz. Bununla birlikte Canan ağır bir grip nedeniyle bugün yanımda değil. Canına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk defa bu programı dinleyenler için şunu söyleyeyim. Bu programda Marshall Rosenberg'in Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim kitabının izinden devam ediyoruz. O kitabın bölümlerini takiben kendi şiddetsiz iletişim yolculuğumuzda öğrendiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Canan bugün yanımda değil bununla birlikte iki arkadaşım yanımda şiddetsiz iletişim topluluğundan biri Gizem Alavşapçı. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk Deniz. Biri de Stefan Zaybert. Hoş geldin Stefan. Hoş bulduk deniz. Ee, geçtiğimiz programda Stefan'la e, empati ve kendime empati ne demek işte iletişimde biraz onlardan söz etmiştik. Bugün de e, nasıl seçim yapıyoruz, How, e, nasıl Seçim özgürlüğüne doğru ilerliyoruz şiddetsiz iletişimde. Onları araştıracağız. Gizem de e, çevresiyle bana destek olacak. Büyük zevkle. Stefan, hayatta nasıl seçim yapabiliriz? Stefan, wie können wir in unserem Leben Wahl treffen? Şiddetsiz iletişim bize bu konuda nasıl destek olabilir? Wie kann GFK uns dabei wichtig hmm. sein? Na ja, wir haben beim letzten Mal über Empathie und Selbstempathie gesprochen. Ich glaube, das ist die Grundlage, dass wir diesen Kontakt schaffen zu uns erstmal, zu mir selber, jede Person und dann natürlich auch zu den anderen drumherum, zu denen die betroffen sind. Geçen programda kendi empati ve empatiden bahsetmiştik. Benim için e, bu temel. Eğer kendimle öncelikle bağlantı kurabilirsem, çevremdekilerle de bağlantı kurabilirim. Und dann Kan ich auf Basis dieser Arbeit, kann ich die, mein, meine Bewusstheit, meine Achtsamkeit darauf lenken? Was passiert eigentlich, wenn sich Trigger wiederholen? Was mache ich da eigentlich? Ve bu temelin üstünde şunu inşa edebilirim. Beni e, bazı durumlar, bazı insanlar ve sürekli olarak tetiklediğinde burada ne yapabilirim ben? Hmm. Zum Beispiel in der Partnerschaft... Meine partnerin sagt ein Wort und ich bin getriggert. Örneğin, ikili ilişki içinde bana partnerim bir sözcük söyler ve tetiklenirim. Oder mein Tochter oder mein Sohn tun etwas, wie z.B. ihr Zimmer nicht aufräumen und ich bin getriggert. Ya da oğlum ya da kızım örneğin oda toplama konusunda bir şey yaparlar ve tetiklenirim. Und genauso auf Arbeit kann ein Arbeitskollege oder ein Kunde etwas sagen, was mich triggert. Ya da iş ortamında bir iş arkadaşım ya da müşterim tetiklence bir şey söyler bana und ich krieg irgendwann mit dieser Trigger wiederholt sich andauernd und ich gebe andauernd die gleiche antwort die ve bir zaman şunu fark ederim ha, belli bir şeyler olduğunda ben hep tetikleniyorum ve her seferinde aynı cevabı veriyorum automatismus der sich wiederholt ve bu kendi kendini tekrarlayan bir otomatik süreç gibi und dann versuche ich vielleicht durch mehr, ...lautstärke, durch mehr Kraft, durch mehr Überzeugung, durch mehr Argumente, das in meine Richtung zu drehen, das Ganze. Ve fark ederim ki, bütün olan biteni, çeşitli argümanlarla sesimi yükselterek, güç kullanarak istediğim yöne doğru çekmeye çalışıyorum. Aber letztendlich wiederhol ich immer nur die gleiche reaktion. Ama sonunda, elinde sonunda, hep aynı tepkiyi veriyorum, onu tekrar ediyorum. Und mit Empathie und Selbstempathie kann ich erstmal die Verbindung herstellen, wie geht's mir eigentlich in diesem Moment und was brauche ich? Ve empatiyle kendime empatiyle öncelikle şuraya gelirim. Ben kendi içimde ne hissediyorum ve neye ihtiyacım var? Und wenn ich den Kontakt zu mir habe und spüre, was ich eigentlich brauche in solchen Momenten, dann kann daraus heraus die wie die Bitte sich entfalten, wie generieren, <gülüyor> gestalten. Ve kendimle bağlantı kurup böyle durumlar içinde neye ihtiyacım olduğuyla e, bağ içinde olabilirsem buradan bu durumları dönüştürmek için kendime dönük ya da hayata dönük ricalar geliştirebilirim. Und dann sehe ich kann ich auch sehen dass der Konflikt eigentlich nicht auf der Bedürfnisebene entsteht sondern immer nur auf der Strategieebene. Personel şunu fark edebilirim. Çatışmaların hiçbir zaman ihtiyaç seviyesinde değil stratejiler seviyesinde çıktığını. So, und dann habe ich eine Wahl. Wenn ich zur Bitte komme, gibt es meine, meine Lieblingsstrategie, zum Beispiel meine Tochter räumt das Zimmer auf. Ve sonra konu seçim yapmaya gelir. Örneğin, kızımla ilişkimde benim favori stratejim, kızımın odasını toplamasıdır. So, und wenn sie dazu ein Nein hat, dann kann ich mich mit dem Nein verbinden, mit ihren Gefühlen, mit ihren Bedürfnissen... Ve eğer onun cevabı hayırsa, onun hayırıyla bağlantı kurabilirim, onun duygularıyla ve ihtiyaçlarıyla. Und dann kann sein, dass ich sage, ah, ich kann das gut empfinden, nachempfinden, was du brauchst. Und meine Bitte ist, bitte lass dein Zimmer unaufgeräumt, aber lass es nicht hinaus meandern in unser Wohnzimmer. Hmm. Ve e, ona şöyle söyleyebilirim, senin ihtiyacınla bağlantı kurabiliyorum. O zaman lütfen odan istediğin gibi kalsın, ama lütfen benim odama taşmasın eşyaların. <gülüyor> Ve so erfährt sie Akzeptanz und ich vielleicht auch in dem Moment. Böylece o anın içinde o da ben de bir kabul yaşayabiliriz. Und das ist erstmal ein einfaches Beispiel. Es gibt natürlich noch andere Beispiele, wenn es sehr anstrengend wird im Leben, wenn wir Trigger haben, die sehr tief gehen. Bu basit bir örnekti. Yaşamımızda çok daha derine giden, çok daha güçlük veren tetiklenmeler olabilir. Dass wir auch dort immer wieder gleiche Reaktionen haben. Evet, buralarda da hep aynı tepkiyi vermekte olabiliriz. Quasi wie bewältigungsmechanismen. Örneğin, baş etme mekanizmaları gibi. <gülüyor> und je bewusster wir uns dieser werden, dieser Mechanismen umso klarer kann ich auch sagen, okay, das ist immer wieder das, was ich wiederholt. Bu baş etme mekanizmalarının ne kadar farkında olabilirsek kendimize, ha, işte bu tekrar ediyor, diyebiliriz. Und mit dieser beobachtung und diesem, diesem, diesem, bebachta auge der GfK sehe ich, ah, nun kann ich was verändern. ve şiddetsiz iletişimin gözlemleyen tarafıyla o gözle diyebilirim ki ha, şimdi o zaman bir şey değiştirebilirim Und nehme ich wahr, ich habe verschiedene möglichkeiten zu agieren Hı. ve bir anda şunu fark edebilirim etki etmek için hayata davranmak için çeşitli seçeneklerim var. Hı. Und wenn ich dann wieder agiere wie früher dann kann ich sagen ah wunderbar ich habe wieder agiert wie früher weil das war mal gut für mich so zu agieren diese Strategie hat mir vielleicht geholfen um, durchs leben zu kommen vielleicht sogar zu überleben ve bir anda eskisi gibi tekrar davrandığımı fark ettiğimde, ha gene eskisi gibi davrandım Çünkü geçmişimde bugüne kadar böyle davranmak belki beni hayatta tuttu aber evet. heute mit meinem erwachsenen ich kann ich erkennen ah, das strategie als kind oder jugendliche hmm. und heute als erwachsener oder als erwachsener kann ich anders agieren Ve şunu söyleyebilirim bugün ben bir yetişkin olarak çocukluğumda beni hayatta tutmuş olan ya da gençliğimde hayatta kalmamış sağ, hayatta kalmamı sağlamış olan stratejileri terk edip kendim istediğim gibi hayata etki edebilirim Ja, und das ist für mich einer der wesentlichen Aspekte auch der GFK, das mitzukriegen, dass ich eine Wahl habe. Ich kann heute so entscheiden, morgen so, es gibt Veränderungen und das lässt mich natürlich auch entwickeln und wachsen. Bu şiddet seççimin en önemli noktalarından biri, yani seçim özgürlüğüne sahip olduğum, bir seferinde böyle davranırım ve yetişkin olduğum için başka seçim yapabilirim. Und es bringt mehr Bewusstsein in mein, in mein Sein. Ve bu benim varlığıma bir farkındalık getirir. Stefan e, demin dedin ki çatışan stratejilerdir, ihtiyaçlar değil. Bu konuda biraz daha e, aslında açıklayabilir misin? Tam ne demek istiyor şu desire etişim bu cümleyle ya da sen? Stefan gerade hasto gesagt, dass was in Konflikt geraten sind nicht Bedürfnisse, sondern Strategien naja was was ich verstanden habe von der gfk und wie ich das wahrnehme und auch gehört habe von marshall kann auf der bedürfnisebene kein konflikt stattfinden weil ein bedürfnis ist ein abstraktes wort Hı -hı. E, şiddetsiz iletişimden marşaldan öğrendiğim şu ki ihtiyaçlar seviyesinde çatışma yaşanmaz Çünkü ihtiyaçlar soyut birer kavramdır Und auf einer abstrakten Ebene werden wir keinen Konflikt haben. so Wenn es darum geht, zum Beispiel beide Personen möchten Entspannung haben als Bedürfnis. Örneğin, iki kişi aynı anda Dann sagt sie vielleicht in der Beziehung, lass uns heute Abend tanzen gehen. kadın der ki, hadi bu akşam dansa gidelim. Und er sagt, oh ich möchte lieber Fernseher gucken und auf der Couch liegen und Bier trinken. Hmm ve erkekler ki vallahi ben televizyonun karşısında uzanmak ve bira içmek istiyorum. So, und wenn wir we dann anfangen darüber zu streiten, was jetzt was wir jetzt wirklich tun. Ve bunun üzerine tartışmaya başlarsak ne yapacağımız konusunda. Dann ist relativ klar, dass auf der Bedürfnisebene gar kein Konflikt herrscht, weil beide wollen wir Entspannung. Çok nettir ki ihtiyaç seviyesinde bir çatışma yoktur çünkü ikimiz de iki tarafta dinlenme istiyorduk. Konflikt entsteht in dem moment, wo wir gucken, ja wie kriegen wir denn diese entspannung? Wie, wie kommen wir zu der? Tartışma şurada başlar. O dinlenmeyi ne yaparak sağlayacağız? Und wenn wir unterschiedliche Strategien haben, wie wir zu dieser entspannung kommen, dann kann es über diese Erfüllung der Strategien dann zum Streit kommen. Ve bu dinlenme ihtiyacını nasıl karşılayacağımız konusunda farklı stratejilerimiz varsa tartışma burada çıkar. Und wir kriegen gar nicht mehr mit, dass wir beide das Bedürfnis nach Entspannung haben, sondern wir sind nur noch im Streiten. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf die, erstmal auf die Bedürfnisebene kommen und gucken, was brauchst du, was brauche ich? Und dann haben wir eine Möglichkeit, verschiedene Strategien entweder zu kombinieren oder zu sagen, okay, dann gehe ich heute mit dir tanzen, aber am nächsten Mal setzen uns auf die couch gucken irgendeine schöne langweilige tv show und gut ist. <gülüyor> ve böylelikle ihtiyaç seviyesine doğru gerilediğimizde ha ikimizin de dinlenme ihtiyacı vardır ve belki bunu karşılamak için bazı stratejileri kombine ederiz, birleştiririz ya da deriz ki tamam o zaman bu akşam dansa gidelim, bir sonraki seferde televizyonun karşısında sıkıcı bir program izleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok teşekkürler. Şimdi yine bir şarkı arası vereceğiz. Bugün şarkımızı Ştefan Zaber seçti. Anastasia'dan Overdue Goodbye'ı dinliyoruz. It's Nobody's gonna love bir yaşam dilişi desiz iletişim programına Stefan Albert'le devam ediyoruz. Gizem Alavşapçı yanımda. Eee o da çevirisiyle bana destek oluyor bugün. Eee Stefan hayatta seçim yapmaktan söz ettik. Bununla birlikte ee, ben biraz şide iletişimde kendinden vazgeçmemekle ilgili bölümü de konuşmak istiyorum. We hmm. ee, haben über Wahrhaftigkeit gesprochen ee, und ich will bisschen auch darüber reden, wie ich mich selber, meine Bedürfnisse nicht abgebe. Marshallin Marshall, Marshall Rosenberg'in bir cümlesini hatırlıyorum. Ich erinnere mich an äh, einen Satz von Marshall Rosenberg. E, diyor ki, hiçbir sisteme ya da kişiye sizi asi ya da kurban yapacak izni vermeyin. Hmm. E, Marshall sagt, gibt keinem System oder keinen Menschen e, die Möglichkeit euch zu unterwerfen da ortumun dirençle biraz önceki örnekte konuştuğumuzda hani ihtiyaçlar çatışmıyor evet. ben de karşımdaki kişi de ihtiyaçlarının güzelliğiyle buluşabilir ve her ikimizin de ihtiyacını gözecek çözümler bulabiliriz diye duydum. Ich habe gehört, dass, dass die Bedürfnisse nicht um, in Konflikt geraten und wenn ich die Schönheit äh, des Bedürfnisses von meinem Gegenüber sehe, äh, kann ich können wir gemeinsam Wale treffen, die beiden Bedürfnisse zu erfüllen. Burada, tam burada, yer Hier will ich sehen, wo ist äh, der Ort, wo ich mich selber nicht abgibt. Okay, Dennis, wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir darum, dass es möglicherweise einen Platz gibt. Deniz, eğer seni doğru anlıyorsam, bir sistemin içinde, örneğin ailede ya da iş ortamında kendinden vazgeçtiğim bir yer var. Var mı acaba, öyle duyulur mu acaba diye bir endişem var aslında. Yani boyun eğdiğim bir yer mi, şiddetsiz iletişim acaba? Hı. Ich frage mich, ob es so einen Platz gibt, wo ich mich selber aufgebe. Gibt es so einen Platz in GfK? Ich weiß nicht, ob es ihn in der GfK gibt, aber es gibt diesen Platz. Das sind die Plätze, die sehr unbewusst passieren, wenn wir zum Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, einfrieren, in Angriff gehen oder flüchten. Mhm. Bunlar bilinçsiz olarak e, seçtiğim şeyler. Yani e, suçlamaya, savunmaya ya da donmaya kaçtığım yerler. Und flüchten kann ich auch ein anderes Wort benutzen, nämlich äh, mich äh, beugen. Hmm. Oder ich nehme das Wort für äh, Angriff. Das heißt, es könnte sein, dass sowas wie eine revolutionäre Energie in mir gibt. Hmm, yani e, savaşmak ya da kaçmak derken aslında iki şey olabilir. Mesela boynumu eğebilirim. Da de, e, geçebilirim, geçebilirim. Und darum geht es in der GfK meiner Ansicht nach gar nicht. Weil das ist, sind die Strategien, die entstehen, wenn wir nicht miteinander verbunden sind. Für mich geht es vielmehr darum zu sehen, was für ein Bedürfnis versteckt sich hinter der Handlung eines jeden Menschen? Benim için olay şu, herkesin davranışının arkasında acaba hangi ihtiyaç gizli? Und manchmal ist es sehr einfach, dieses Bedürfnis zu finden im, in einem Gespräch und manchmal ist es verdammt schwer, das rauszukriegen. Bazen bir konuşma içinde bu ihtiyacı sezmek, ortaya çıkarmak çok kolay, bazen de son derece zor. Also, wenn ich zum Beispiel früher in meiner Firma versucht habe, mit meinem Chef zu reden, war es schwierig, rauszufinden, hinter dieser fassade die Bedürfnisse zu sehen. Hmm. Önceki işimde kendi patronumla iletişim içindeyken e, onun e, görünelinin arkasındaki ihtiyaçlarını fark etmek son derece güçlü benim için. Damit aber ich eine bessere verbindung zu diesem Mensch hatte, denn es ist ein Mensch, ähm, habe ich mir vorgestellt, ah, diese bedürfnisse scheint er sich zu erfüllen. Hmm. E, ve onunla bağlantı içinde olduğum için, o, o da bir insandı, onun... Ee, ha bu söylediklerinin arkasında galiba böyle ihtiyaçlar var diyebildim. Und dann habe ich das mit meiner Sprache versucht in Verbindung zu bringen, Hab gesagt, na, es geht wohl darum, dass sie das und das sich erfüllen wollen. Ve kendi dilimle bunları ifade ettim. Yani bana öyle geliyor ki siz bunları bunları bunları karşılamak istiyorsunuz dedim. Und wenn ich richtig lag, kam ganz einfaches ja. Ve eğer doğru tahminde bulunduysam çok basit bir evet cevabını aldım. Ve o moment ich okay jetzt lag ich mit meiner vermutung richtig. zaman dedim ki evet tahminimle doğru yerdeyim. wenn nein bekomme, weiß ich meine vermutung lag daneben, aber ich habe nichts falsch gemacht. Ve bir hayır cevabı aldığım zamanda tahminimin doğru olmadığını fark ettim ama yanlış yaptım, hata yaptığım bir şey yoktu. Beantwortet das die Frage Bu senin sorunu cevaplıyor mu öncelikle? Teşekkür ederim. Ee, bu soruyu sordum çünkü e, benim için çok kıymetli bir tarafıydı dışa dışı iletişimini öğrenirken. Hı hı. E, ich danke dir denn für mich ist es sehr wertvoll was ich von GFK gelernt hab e, ist das. E, iletişim yolculuğumda kendi ihtiyaçlarımın farkına varıp karşımdaki insanın da aa, aynı benim gibi ihtiyaçları olduğunu anladığımda benim için bir şeyler değişmişti. Hı. Ben de işlerinden örnek verdim, ben de e, halkla ilişkiler sektöründeki dönemi gizemde olduğu için biraz daha fazla hatırlıyorum. Ee, benim e, verimlilik ihtiyacım olduğunda, e, benim hiç onaylamadığım bir takım e işler yapan, eylemler yapan arkadaşımın da aslında verimlilik ihtiyacı olduğunu anlamıştım. Ve bu çok şaşırtmıştı beni. In meinem frühen leben im PR business habe ich damals gemerkt, dass sowohl ich als auch meine Kollegen, deren Strategien ich nicht verstanden habe, dieselben Bedürfnisse hatten wie Effektivität. Ve Hı -hı. en ilginci de verimlilik ihtiyacını karşılamak için seçtiğimiz stratejiler uyuşmuyordu. Aslında oturup konuşsak verimliye ihtiyacımız var diye. ikimizin de ihtiyaçlarını karşılayacak başka stratejiler bulabilirdik ikimizde de uygun olan. Mm. Äh, wir hatten nicht gemerkt, dass wir dieselben Bedürfnisse hatten wie Effektivität. Äh, wir haben nur unterschiedliche Strategien gehabt. Und wenn wir das erkannt hätten, könnten wir unterschiedliche Strategien, verschiedene Strategien treffen. Genau. Und wenn ihr erkannt hättet, dass ihr die gleichen Bedürfnisse habt hätte ihr ganz anders miteinander hättet ihr ganz anders miteinander umgehen können evet, böyle. Ve eğer ortak fark etmiş çok bir weil in dem Moment wo ich erkenne warum handelt die person aus einem bedürfnis und aus welchem heraus kriege ich eine ganz andere Verbindung zu diesem Mensch. Hmm. und ich sehe den Mensch und nicht mehr meine projektion. Hmm. Karşımdaki insanın davranışının arkasında hangi ihtiyaç olduğunu fark ettiğimde çok farklı bir bağlantı kurabiliyorum onunla. Ve kendi yansıtmamı değil, karşımdaki insanın insanlığını görebilir oluyorum. So, letztendlich hilft GFK auch dabei die projektsiyon, die wir auf andere Menschen legen, wie wir glauben, dass sie sind, wegzunehmen und diesem Mensch wirklich zu begegnen. Ve şiddetsiz iletişim bizi, karşımızdaki insanlara yönelttiğimiz yansıtmaları kendimize geri alıp gerçekten karşımızdaki insanın kendisini görmeye davet ediyor. Undas istas eigliche Abenteuer, zu gucken wer bist du wirklich. Hmm. Ve gerçek macerada bu bakmak gerçekten kimsin. Çok teşekkürler Stefan. Ee, Finlande, Stefan. Ee, Gizem çok teşekkür ediyorum ee, bu programa son iki programdır birlikteydik ee, çok keyif aldım ee, her ikinize de. Ben de çok teşekkür ederim. Hakikaten zevkte. Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim programında e, son iki haftadır. Stefan Zalbert'le birlikteydik. Gizem Alav Şapçı da bizimle birlikteydi. E, ben her ikisine de tekrar teşekkür ediyorum. Gizeme bir şeyler sormak isterseniz aile içi şefkatten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda topluluğumuzun yaptığı etkinlikleri takip etmek isterseniz Şiddetsiz iletişim Türkiye Instagram ve Facebook hesaplarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda Şiddetsiz diye bir web sitesi de var. Canan'a ve bana soru sormak isterseniz de mail adresimiz denizspatar.gmail.com İyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok